13. cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." dedi kral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 Dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Derken Yusuf'un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar ise Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın.'' Dediler ki, ''Onu babasından isteyeceğiz.'' Ve muhakkak bunu yaparız. Yusuf adamlarına dedi ki, Onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. Onlar babalarına döndüklerinde, Ey babamız! Bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi Bünyamin'i bizimle gönder ki, Zahire alalım. Onu biz elbette koruruz dediler. Yakup onlara, ''Onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir.'' dedi. Yüklerini açınca zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. ''Ey babamız daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir.''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 Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, o kardeşi Bünyamin'in yanına bağrına bastı ve gizlice haberin olsun. Ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme, dedi. Yusuf, Onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağrıcı şöyle seslendi. Ey kervancılar siz hırsızsınız. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ne yitirdiniz dediler. Onlar hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim dediler. Dediler ki. Allah'a ant olsun siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz. Onlar eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir? dediler. Onlar da cezası su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler.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 daha iyi bilen vardır. Dediler ki eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok iyi biliyor dedi. Onlar Yusuf'a ey güçlü vezir bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini koy. ''Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz.'' dediler. Yusuf, ''Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz.'' dedi. Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki,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 hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah, dedi. Ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Ey oğullarım! Gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bunun üzerine Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır, dediler. Yusuf dedi ki, Siz henüz cahil kimselerken, Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kardeşleri, yoksa sen, sen Yusuf musun? dediler. O da, ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.'' dedi. Dediler ki, ''Allah'a and olsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik.'' Yusuf dedi ki, ''Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın.'' O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri verdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluydik dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve ''Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin'' dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi.'' Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden geçirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değiller. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, Kur'an, alemler içinde ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu, Allah'a karşı gelmekten sakılanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımızsa suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir. Ra'd Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Ra İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, arada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyvelerden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze biriyor. Şüphesiz bunlar da Düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları var ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.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 Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle aça vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir.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 Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşamayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki: Onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki: Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki: Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi ve dereler kendi ölçülerinde dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hakla batıla,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 kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır.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 İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi oğlanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini haptırır kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakta huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler, ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiklerimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşümde yalnız O'nadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. ondolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben ben İnkar edenlere bir süre mühret verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boz söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise, ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan, onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki,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 ne de bir koruyucu. Ant senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ona kitap, levh-i mahfuz onun yanındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını, sana göstersek de göstermeden senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onun etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiç kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi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 Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ant olsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günleri hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine, Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi firavun ailesinden kurtarmıştı? Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu, ''Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.'' Musa şöyle dedi, ''Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsini nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de, onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp, ''Biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin şüphe içindeyiz.'' dediler. Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin, dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı doğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız... Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine and olsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu makamından korkan ve tehdidimden sakılan kimseler içindir. Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek. Arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablini inkar edenlerin durumu şudur. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.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 Selamdır. Görmedin mi? Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır! Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortak koştular. De ki,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 Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkıtsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.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 Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz, Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, Hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, ''Ey Rabbimiz yakın bir süreye kadar bize ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim'' diyecekler. Onlara şöyle denilecek, ''Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz.'' Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere göklerde başka bir göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş Allah. Herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar. Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğru söyledi.